Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. İlhan Güngör sormuş. Kader için biz onu levh-i mahfuzda geçmiş ve gelecek tüm işleri bir bir yazmışızdır demiştir. Açık bırakmış soru. Evet. Geçmiş ve gelecek için evet, Allah her şeyi yazmıştır. Aynı şekilde Allah bu Kur'an'ı levh-i mahfuzdan indirmiştir. Doğru anlamak gerekiyor. Eğer Allah Kur'an'ı levh-i mahfuzdan indirmişse, bu durumda bizim levh-i mahfuz aynı zamanda bizim elimizde demektir. Allah neyi yazmıştır? İman edenleri cennete, iman etmeyenleri cehenneme göndereceğini söylemiştir. Değil mi öyle? Evet, evet. Kuluna irade vermiş, kendi tercihini kendin yap demiştir. Yoksa yani sen ne yaparsan yap, ben seni cennete ya da seni cehenneme gönderirim dememiştir. Allah'ın yazdığı şey neymiş? Hak nedir, batıl nedir, güzel nedir, çirkin nedir, insanı ne için yaratmış, o Allah'ın muradının gerçekleşmesi için ne yapması gerekir, onu yazmıştır. Aynı şekilde kader Allah'ın ilmidir. Allah biliyor. Bütün kullarının geleceğini de, geçmişini de biliyor. Çünkü Allah için gelecek ya da geçmiş yoktur. Zamandan ve mükandan münezzehtir. Zamanı, mekani yaratandır. Dolayısıyla her şeyi bilendir. Ama kullarına eğer kitap gönderip peygamber gönderiyorsa bu durumda şunu şöyle yaparsan bunu böyle yaparsan kazanırsın, şunu şöyle yapmaz, bunu böyle yapmazsan kaybedersin dediyse işi kula bırakmıştır. Yani ebedi hayatının kaderini kula teslim etmiş demektir bu. Diğer varlıklar için bu böyle değildir irade verip sorumlu tuttuğu varlıklar için böyledir. Bu yani insanlarla cinler için bu böyledir. Diğer mahlukat için bu böyle değildir. İrade verdiği için ona tercih hakkı vermiştir. Tercihini kendin yap demiştir. Yani ben seni bana abdolasın diye yarattım. Seni cennet için yaratmışım. Hazreti insan olasın diye yaratmışım. Bana halife olasın diye yaratmışım. Beni tanıyasın diye. Beni kendi üzerinden anlayasın diye yaratmışım ama tercih senindir, ters tarafa da gidebilirsin demiştir Tercihi ona bırakmıştır Bununla beraber bu tercihi kim yapıyor, kim yapmıyor onu da biliyor mu? Elbette ki onu da biliyor Bu da onun ilmidir Ama onun bunu bilmesi onun ilmi kulun tercihine tesir etmez Nasıl tesir eder? neyi emretmişse o konuda ona yardım eder. Allah kullarının küfrüne razı olmaz dedi. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Bununla beraber Allah kulunun küfrüne razı olmaz. Kulunun imanına razı olur. İslamına razı olur. Kulun kulluğuna razı olur. Bununla beraber o müdahaleyi de yapmam dedi. Tercihine karışmam dedi. Tercihine müdahale etmem dedi. Mesela Allah, bir kulun cehennem yolunda yürürken onu kendine dönderiyor mu? Evet. Her defasında mutlaka kulunu kendine davet edip kendine döndürür. Ayet-i öyle buyurdu. O kafirler görmüyorlar mı? Yılda birkaç sefer onları musibete, belayla, imtihana tabi tutuyoruz ki anlasınlar, Allah'a dönsünler, iman etsinler diye. Aynı şey müminler için de böyledir. Ters tarafa gittiğinde Allah bela verir, musibet verir, onu kendine dönderir. Allah Rahman ve Rahim'dir. İşi Allah ile beraber anlamak gerekiyor. Allah'ı tanıdıkça onun işini anlayabiliriz. Onun muamelesini anlayabiliriz. Yoksa Allah her şeyi yazmış, biz de onu yaşıyoruz. Demek Allah'ın peygamber göndermesine, kitap göndermesine gereksizdir. Demiş oluyoruz ki bu küfür olur. Ya da Allah her şeyi yazmış, biz de onu yaşıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. O zaman Allah neden doğru yapın dedi, güzel yapın dedi, iman edin dedi, güzel amel işleyin dedi, salih amel işleyin dedi. İşi bize bırakmış ki bunu bizden istiyor. Bununla beraber biri cehennem yolculuğunda yürürken Allah onu uyarır, ikaz eder. Ona bir daha imkan tanır, bir daha. Bu imkanı tekrar tekrar tanır yalnız son nefese kadar bu imkanı O'na tanımaya devam eder. O'nu güzelsin diye. Evet, ne yapacağını biliyor. Kendi haline bırakılsa, kendi haline kulunu bırakmıyor. Hem peygamberlerle kitaplarla uyarıp ekaz ettiği gibi her gün O'nun gönlüne vahyedip O'na e, muamele ederken, imtihana tabi tutarken de O'nu kendine davet ediyor, kendine döndürüyor. Yani tercih gula aittir. Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. İnsana da kaderini koymuştur. Nasıl bir kader koymuştur insana? Ona iki yol vermiştir buyurdu. İki yol. İki şeriat vermiştir. Yolun başına koymuştur. Bu yol cennete, bu da cehenneme gidiyor. Bu Hazreti insan olmaya getiriyor. Bu da hayvan olmaya götürüyor dedi. Tercih senindir dedi. Bak tercihi ona bırakıyor. Kuralları kendisi koymuştur. Kaderi kendisi koymuştur. Ölçüyü kendisi koymuştur. Bununla beraber tercih ile tamamen kula teslim etmiştir. Dünya hayatı için değil ahiret hayatı için, ebedi hayatı için tercih tamamen kula aittir. Yani peygamberini gönderdiğinde istersen peygamberden yana durur tavrını koyarsın, istersen tam ters tarafta iblisten yana tavrını koyup peygambere karşı durursun. Peygamberden yana durunca peygamberin gideceği yere gidersin, peygambere arkadaş olursun, Allah'a dost olursun, şeytandan yana tavır koyunca, şeytandan yana durunca da şeytanlaşır, şeytan olursun, şeytanın gideceği yere gitmiş olursun. Bu konuda Allah tercihi tamamen kula bırakmıştır. Onun için bizim Rabbimizi aramamız gerekir, bulmamız gerekir, O'na kul olmamız gerekir, kul olmaya çalışmamız gerekir. Peygamberine tabi olup, peygamberine benzemeye çalışmamız gerekir. Yoksa, eğer her şeyi yazmışsa hiç kimsenin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Zaten olan olmuştur. Ama e, böyle bir durumda Allah e, kullarına zulmetmiş olmaz mı? Allah buyurmadı mı? Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Demedi mi? Zerre kadar hayır, zerre kadar şer işlediğinizde mutlaka onu görürsünüz. Allah onu mutlaka karşınıza getirir demedi mi? Dedi. Onun için imanımızı düzeltiyoruz. Neye göre? Levh-i Mahfuz'a göre. Evet, kardeşimizin söylediği gibi. Levh-i Mahfuz'a göre. Levh-i Mahfuz nerede? Kur'an. Allah Kur'an'ı Levh-i Mahfuz'dan indirmiştir. Ölçüyü, kaderi böyle koymuştur. Her şeyi yazmıştır. Kur'an'da her şey mevcut. Hayatının her anında neyi yapman gerekir, nasıl yapman gerekir, Allah neden razıdır, neye gazap eder, hepsi yazılıdır. Yazılı olan şey budur. Senin ne yapacağın değil. Bu tercihi sana bırakmış. Hadi kulum yap diyor. Ben senin için böyle tercih etmişim. Ben senin için hayrı tercih ediyorum. Güzelliği tercih ediyorum. Buna beraber tercih senindir. Böyle yaparsan güzel olur. Böyle de yaparsan yanlış olur. Evet. İmanımızın, kadere imanımızın böyle olması gerekir. Evet. Efendim uğur Burkan soruyor. Efendim Resul Peygamber Efendimiz öncesi cahiliye döneminde Peygamber Efendimizin akraba ve yakınlarının işlediği günah ve suçların öbür dünyada ceza, cezası var mıdır? Kabir azabı görürler mi? Allah yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Allah hiç kimseye ayrıcalık tanımaz. Bütün insanları kendisine kul olsun, olsun diye yaratmıştır. İman etsin diye yaratmıştır. Hazreti insan olsun diye yaratmıştır. Herhangi bir peygambere yakınlık ya da Resulullah Efendimiz'e yakınlık ona fazladan bir şey kazandırmaz. Herkese ne varsa onlara da o vardır. Ebu Leheb söylemişti Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a. Eğer ben iman edersem bana ne vardır? Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu ki herkese ne varsa sana da o vardır. Ne buyurdu? Beniyle başkalarını bir tutan dine yuh olsun dedi. Kabul etmiyorum dedi. Kendisi için ayrıcalık istedi. Hiç kimse için herhangi bir şekilde ayrıcalık yoktur. O peygamberin en yakını olsa bile Allah örnek veriyor. İman etmeyenler için Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın Kanalarını örnek gösteriyor. Salih kullarımızın nikahındaydılar ama iman etmediler. Eşleri onlardan azabı ı savamadı. Bununla beraber bir de müminlere Fir'aun'un hanımını gösteriyor. Fir'aun'un hanımidir ama Rabbini tercih ediyor. Cenneti tercih ediyor. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam oğlunu Ken'a'nı kurtaramadı, iman ettiremedi. Aynı şekilde Hazreti İbrahim babasına iman ettiremedi. Herkes Allah'ın kurudur. Kimse kimseden dolayı herhangi bir şeyden dolayı kulluktan başka Allah katında herhangi bir ayrıca, ayrıcalığa yani tabi tutulmaz. Ona ayrıcalık yapılmaz. Herkes ameline göre, imanına göre kulluğuna göre muamele görür. Peygamberin en yakını olsa da herhangi bir faydası olmaz o konuda peygamberin. Çünkü herkes Allah'ın kurudur. Peygamber de Allah'ın kurudur. Kulluğa davet eder. Herkes iman ettiği kadarıyla ona yakın olmuş olur. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Geçmişte Aleyküm. yaşayan evliyaların yazılan menkibelerine baktığımızda hep keramet göstermişler. Ölen insanları diriltmişler, İnsanların aklından geçenleri okumuşlar. Geçmiş evliyalar böyle hep keramet mi göstermişler? Yoksa abartılmış mıdır? Teşekkür ederim. Evet. Bu evliyaları tanımamak demektir. Allah dostlarını tanımamak demektir. İsmi üzerinde evliya, veli, Allah'a dost, Allah'a kamil manada kul, Hazreti insan. Elbette ki Allah manevi olarak bir şeyleri ikram etmiş olabilir ama bu ikramı görmek ya da sadece bu ikramı görmek kesinlikle yanlış bir şeydir. Anlatılması gereken şey nedir? Veriler, Allah dostları, evliyalar anlatılırken onların kulluğunun anlatılması gerekir. Allah'ı nasıl seviyordu? Allah'a karşı nasıl bir aşk içinde, muhabbet içindeydi? Nasıl kulluk yapıyordu? Allah'ın isimleri üzerinde nasıl tecelli etmişti? Nasıl merhametliydi? Nasıl ikram ediyordu? İnsanlara nasıl yardım ediyordu? İnsanların hatasını, kusurunu nasıl affediyordu? Yanlışı Hüsur-i günahı nasıl örtüyordu? Onların kulluklarını anlatmak yerine işte şöyle keramet gösterdi Bu bütünüyle yanlış Bütünüyle eksik Bu veliyi anlamamaktır Veliyi tanımamaktır Örnek olarak göstermemektir Aynı şekilde Mesela Hz. İsa deyince Hemen işte ölüyü diriltiyordu Bu değil Bu Hz. İsa değildir Evet ölüyü diriltiyordu ama Onun bir kulluğu vardır Allah'a karşı bir edebi vardır. Bir boyun büküşü vardır. Allah'a teslim oluşu vardır. Kulluğa davet edişi vardır. Onu anlatmak yerine, yani bize örnek olması gereken şey budur. Kerameti değildir. O bir ikram. Allah'a kurabilir. O nimeti ikram edebilir. Onu onunla ölçmek doğru değildir. İnsanlar sadece zahiri hayata baktıkları için kerameti görüyor. Asıl keramet... Zahiri değil, manevi keramettir. Keramet, ikram, kerem demektir. Allah'ın keraminden, kereminden ikram ettiği demektir. Asıl keramet, en büyük keramet Allah'ın kendini O'na tanıtmasıdır. O'nun Allah'ı sevmesidir, Allah'ın O'nu sevmesidir. Kendini O'na tanıtmasıdır. Evet, en büyük keramet, onun Allah'ın cemalini müşahadesidir. Onun hidayette olmasıdır. Silah-ı olmasıdır. Hidayete, Silah-ı davet edip insanları orada, o yolda taşımasıdır. Keramet budur. İnsanları, kulları Allah'a, Allah'ı kullarına sevdirmesidir. Allah ile beraber ettirmesidir. Kafire iman ettirmesidir. Evet, kerameti doğru anlamak gerekiyor. Sadece zahire bakanlar, keremeti de zahiri olarak anlar, zahiri olarak görür. Şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı. Yani öyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Sana ne faydası var, bana ne faydası var? Sana faydası olanı anlat. Evet. Efendim Abdülkadir Dala, efendim benim bir sorum olacaktı. El Esmaül Hüsna'ya aşık olmak için ne yapmamız gerekir? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. İnsan, El esmaul husna'ya fıtrat itibarıyla aşıktır. Güzelliği sevmeyen kimse var mıdır? İkrami sevmeyen kimse var mıdır? Affetmeyi, affedilmeyi sevmeyen kimse var mıdır? Hatasının, kusurunun ürtülmesini sevmeyen kimse var mıdır? Nimeti, nimetin ikram edilmesini sevmeyen var mıdır? Kendisinin sevilmesini sevmeyen kimse var mıdır? Yok. Fıtrat itibarıyla El esmaul husna'ya Allah'a aşık olmayan, Allah'ın güzelliğine aşık olmayan hiç kimse yoktur. Mesele, o el-esmaul-husnayı kendi üzerinden göstermektir. O esmaya bölünmektir. O'nu sevmek, aynı zamanda iman etmektir. Aynı zamanda onu üzerinde göstermeyi gerektirir. Allah'ın bizden istediği de sana verdiğim bu esmaul-husnayı üzerinde göster. Sen bunu seviyorsun ya, hadi yap bakalım sen de öyle. Madem ki seviyorsun, Afedilmeyi seviyorsun. Hadi sen de affet. İkram etmeyi seviyorsun. Hadi sen de ikram et. Fatihat itibariyle zaten kul ona aşıktır. Mesele o aşıklığını ispatıdır. Üzerinde göstermesidir. Onu fiile, amele dönüştürmesidir. Akla dönüştürüp üzerinde göstermesidir. Gösterince ne olur? Allah onu sever. Allah'ın sevgisine layık olur. Manevi olarak büyümek de bunun içindir. Uslat yolculuğu bunun içindir. Evet, Allah'a vasıl olduğu demek. Ne demekti? Allah'ın güzelliğinin onun üzerinde tecelli etmesidir. El esmaur husnanın onun üzerinde tecelli etmesidir. Allah onu sevince kendini ona tanıtır. Evet. Efendim, bu lehif mahfuzla ilgili arkadaşlar Selam demiş, ruhlar aleminde geçmiş ve gelecekteki her şeyi levh-i mahfuzda bir bir yazmıştır diyor Allah. O zaman neden Allah'a ulaşmaya uğraşalım ki kitapta her şeyi yazmış zaten. Evet. Buna cevap verdim bu arada. Evet. Yani e, levh-i mahfuz, Allah kitabı Kur'an-ı levh-i mahfuzdan indirmiştir. Dolayısıyla levh-i mahfuzdaki de önümüzdedir. Hepsini bir bir geçmişle, gelecekle ilgili ne varsa hepsinin içinde yazmıştır. Bu hepsi içinde mevcuttur. İnsan da içinde mevcuttur. Evet, söylediğim gibi insanı nasıl yarattığını, melekleri nasıl secde ettirdiğini, nasıl dünyaya gönderdiğini, neden dünyaya gönderdiğini, dünyada ne yapması gerektiğini bir bir anlatmıştır. Tercihi insana verdiğini, ebedi hayatını kazanması için, Hazreti insan olmak için bu tercihin kendisine ait olduğunu da beyan etmiştir. Yaz, yazmıştır. Bir bir yazmıştır. Yoksa bizim zannetliğimiz gibi işte e, insanın cennete ya da cehenneme Said ya da Şakhi olacağını değil. Ne yaparsa Said olacağını, ne yaparsa Şakhi olacağını yazmıştır. Tercihi ona bırakmıştır. Bununla beraber kurulu da başı boş bırakmıyor. Her gün kendine döndürüyor. Günde bin sefer kendine döndürüyor. Bin sefer kendini ona tanıtıyor. Bin sefer gönlüne vahy ediyor. Anlasın diye. Dönsün diye. Güzel yapsın diye. Kıyamet günü kitabını eline verdiğinde ne buyuruyor? Bugün hesap sorucu olarak sen kendi nefsine, kendi kendine yetersin. Al kitabını oku, hesabını gör denir. O ne der? Ben kendime zulmettim. Ben yanlış yaptım. Allah yazmıştı, sen yazmışsın, böyle oldu demedi. Kim söylüyor bunu? Sen böyle yaptın diyen kim? Sen yazdın da böyle oldu diyen kim? İblis. Allah iblisi huzurdan kovunca, iblis ne dedi? Beni azdırmana karşılık. Ben de onları azdıracağım. Bunu sen yaptın dedi. Yani sen yazmıştın, sen takdir ettin. Sen beni yoldan çıkardın. Yazdığın için bu bela oldu dedi. Hz. Adem ne dedi? Zelemna enfusena dedi. Biz kendi nefsimize zulmettik. Biz yaptık. Bu yanlış tercihi biz yaptık. Sen oradan yeme dedim biz yedik. Biz kendimize zulmettik. Tercihi biz yaptık. Onun için Allah Adem'i affetti. İblisi de lanetledi. Sen yaptın. Yazdığın için bu böyle oldu. Dediği için diye bu. Allah bunları bize anlatırken İblis gibi yapma. İblis gibi düşünme. İblis gibi olma dedi. Yoksa İblis'e arkadaş olur. İblis'in konumuna düşersin dedi. Baban Adem gibi ol. Yaptığın yanlışa tövbe et. İstihbar et. Ben kendime zulmettim. Ben yaptım dedi. Onun gibi söylersen ne yapar? Magfiret eder. Allah da onları affetti. Magfiret etti. Bakışın doğru olması gerekir. Böyle bir bakış, e, iblisi bir bakış olmuş olur ki, böyle bir bakıştan Allah'a sığınmak gerekir. İblisi bakıştan Allah'a sığınmak gerekiyor. Söyledim biraz önce. E, kader aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Elbette ki Allah her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Guruna da muameleyi ona göre yapıyor zaten. Gurunun ne yapacağını biliyor. Kulunun ne mal olduğunu biliyor. Neye kapılacağını, neyin peşinden gideceğini biliyor. Cennete gitsin diye cehennemin önüne sürekli ona onun için set koyuyor. Sürekli ona cennetin yolunu açıyor. Önünü açıyor. Muameleyi de böyle yapıyor. Ama buna rağmen kul tercihini Allah'tan yana değil de, Hazreti İnsan olmaktan yana değil de, hayvan olmaktan yana tercihini kullanırsa, cehennemden yana kullanırsa, şeytandan yana kullanırsa, Allah ona da ben müdahale etmem, dedi. Zorla onu yaptırmam, dedi. Ne buyurdu Ayet-i Kerime'de? Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişimdir, buyurdu. Bu tercih sen kendin yapıyorsun. Bak Allah sana dosttur, dedi. Ben senin dostluğum, dedi. Sen benim dostluğumu şimdi bırakıp şeytani ve İblisi iblisi mi dost ediniyorsun? İblisin dostluğunu Allah'ın dostluğuyla mı değiştiriyorsun? Bu ne kötü bir değişmedir. Sen yapıyorsun dedi bak. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Allah'a iftira atmamak gerekiyor. O yaptı, yazmış, biz de yaşıyoruz dememek gerekiyor. Neyi yazdığını beyan ediyor. Bunu yazmışım. Senin için hidayeti yazmışım, tercih etmişim. Sana tercih hakkı vermişim, seni yorum başına koymuşum. İstersen iman eder, isterse kafir olursun dedi. Dilyen iman etsin, dilyen küfür etsin dedi tercih onu dur dedi. Evet. Efendim biz ayrılan süren sonra gelmişiz yalnız. Evet. Bir soru da isterseniz böyle. Buyurun. Bir Ziraat demiş, 6 yaşındaki kızım Meryem'in sorusu demiş efendim. Bu küçük kardeşimizin sorusunu sorarım. Evet. Allah bizi yarattı, neden yarattı diye sormuş efendim. Allah kendi kendini sevdiği için Kendisine ayna olacak, kendi güzelliğini üzerinde gösterecek, El Esmaül Hüsna'yı üzerinde gösterecek, kendisine halife yarattı. İnsanı halife olarak, yeryüzünün halifesi olarak yarattı. Sevdiği için, kendini sevdiği için, kendi güzelliğini seyretmek için, müşahede etmek için, bu bambaşka bir şey. Bunu anlayabilmek için Allah'ı tanımak gerekiyor. Allah bizi yaratılışın gayesini anlayanlardan eylesin. Amin. Ramazan ayını da hepimiz için hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Kur'an'ı okumaya, dinlemeye, anlamaya, yaşamaya, ahlaka dönüştürmeye vesile eylesin inşallah. Amin. Allah'ın adıyla, yaratan Rabbimizin ismiyle okumaya vesile etsin inşallah. Kardeşlerimize Muhabbetlerimizi Harf ediyoruz inşallah Efendim çok teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Kıymetli izleyenlerimiz Soramadığımız sorular için Şimdiden özür dileriz İnşallah bir sonraki programımızda Efendimize yöneteceğiz inşallah sorularınızı Bir sonraki programımızda Buluşmayı ümit ediyoruz Rabbimizden Allah'a amenet olunuz Hoşçakalınız efendim